1888 numaralı konu, Hazreti Osman'a eziyet eden Gıfar kabilesine mensup cehca isimli bir kişinin dizinde yara çıkarak ölmesi, Gıfar kabilesine mensup cehca isimli bir adam minberde hutbe irad eden Hazreti Osman'ın üzerine hücum etti ve onun elinden asasını alarak bununla Hazreti Osman'ın dizlerine vurdu, asa kırıldı ve Hazreti Osman'ın dizi de yaralandı,